tefsir etmekte olduğumuz faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar ifadesi şu iki soruyu hatıra getirmektedir. Bu kalkış dünyada mıdır yoksa öldükten sonra mıdır? İnsanları cin ve şeytan çarpar mı? Cin ve şeytanın tesiriyle akıl hastalığı sara ve benzeri hastalıklar meydana gelir mi? Eski müfessirler, faiz yiyenlerin yeniden dirilip kabirlerinden kalkarken veya buradan mahşerdeki hesabın sonuna kadar sersemlemiş, saraya tutulmuş insanlar gibi çırpınacaklarını, yolda doğru yürüyemeyip sağa sola yalpalayacaklarını ifade etmiş, ayeti böyle anlamışlardır. Ayet böyle anlaşılırsa hakikat manasına çekilmiş olur. Razi bu konudaki yorumları naklettikten sonra kendi tercih ettiği yorumu özetle şöyle ifade etmiştir. Buradaki şeytan çarpması veya dokunması cinnet ve saraya yol açan ve böylece insanların psikolojik ve biyolojik dengelerini bozan bir etki değildir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda düşünüp, Hemen gerçeği görürler. Mealindeki ayette söz konusu edilen saptırıcı fikrin etkisi de ahlaki ve manevidir. İnsanlara iki yönden telkin ve çağrı gelir. Şeytan maddi hazlara, şehvetin doyurulmasına ve hayatı Allah'tan başka şeylerle doldurmaya çağırır. Melek de dine ve takvaya davet eder. Şeytanın çağrısına uyanlar arasında faiz yiyenler de vardır. Bunlar dünyaya ve geçici nimetlere düşkündürler ve bu düşkünlük içinde ölünce Allah ile aralarında bir perde hasıl olur. Şeytanın çarpması, telkini, çağrısı... Verdiği vesvese buna uyanları Dünyada Allah'tan uzak kalan Maddi lezzetler peşinde koşarak Geçirilen bir hayata mahkum eder Ömrünü böyle tamamlayanlar Ahirette de Allah'ın eşsiz Lütuf ve yakınlığından mahrum olurlar İbni Atiye bu zalimce kolay kazanma hırsının Faizcileri deliler gibi hareket etmeye Sevk ettiğini ayette bu halin deliler ve saralıların haline benzetildiğini, mecazi mananın kastedildiğini ifade etmiştir. Çağdaş bazı tefsirciler de, cin ve şeytan çarpmış gibi hareket etmekten maksadın, dengesiz, düzensiz, bozuk hareket olduğunu, bunun öldükten sonra değil dünyada yaşanacağını, fıtrata ve tabi olana aykırı bulunan faizciliğin yaygın olduğu toplumlarda düzenin bozulacağını, sosyal adalet ve dengenin ortadan kalkacağını, ahlakın fesada uğrayacağını, nihayet çatışmaların iç savaşa dönüşebileceğini söylemişlerdir. Razi tefsirinde, Şeytan ve cinin etkisiyle Sara gibi hastalıkların meydana gelip gelmeyeceği konusunda Mu'tezile'den Cübbâi ile onlara meyilli bir şafi alimi olan Kaffal'in yorumlarını nakletmiş fakat bunları kabul veya reddettiği konusunda bir işaret vermemiştir. Kaffal'e göre insanlar bir şeyin çirkinlik ve kötülüğünü ifade etmek istediklerinde buna şeytan işi derler. Yine Halkın önemli bir kısmı, sara ve akıl hastalığına, cinlerin sebep olduğuna inanırlar. Kur'an-ı Kerim, maksadını anlatabilmek için bu inancı kullanmıştır. Kaffal'in bu yorumu, Kur'an'da gerçek olmayan düşüncelerin ve olayların tenkitsiz ve uyarısız nakledildiği fikrini yansıttığı için kabul edilemez. Cübbâi'ye göre de cinlerin ve şeytanların böyle bir güçleri ve etkileri yoktur. Ruh, nizaç ve bedence zayıf olan kimselere şeytan vesvese verir. Bu vesvese, korkuya, korku da saraya dönüşür. Şeytan veya cinin kendilerini hasta ettiğini düşünür ve söylerler. Aklı, bedeni ve ahlakı tam, kamil ve sağlam olanlarda böyle vesveseler, düşünce ve inançlar olmaz. i̇bn Aşur ve tabaiye göre Cinnet ve saranın tıp bilimi tarafından keşfedilen sebeplerinin bulunması, Allah'ın irade ve izniyle bu sebeplerin oluşmasında şeytan ve cinlerin etkisinin bulunmasına engel teşkil etmez. Bilim, madde ötesinde nelerin olup bittiğini keşiften acizdir. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda Bakara suresinin 275. ayetinin tefsirini aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren